908. konu, Zübeyir bin Avvam'ın karısı, Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma'yı çok kıskanması, Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma şöyle anlatıyor, Zübeyir bin Avvam'la evlendiğimizde onun bir atından başka dünyalık olarak ne bir malı ve ne de bir kölesi vardı, atına ben bakmaya başladım, onun yemini yediriyor ve suyunu içiriyordum, Zübeyir'in ayrıca bir de su taşıyan bir devesi vardı, onun için de hurma çekirdeği döver, yedirir, su kırbasını da yıkar tamir ederdim. Ekmek pişirmesini bilmediğim için komşularımız olan bazı kadınlar bu konuda bana yardımcı oluyor ve ekmeğimizi pişiriyorlardı. Deveye yedirdiğim hurma çekirdeklerini de Hazreti Peygamberin Zübeyre vermiş olduğu bahçeden, başımın üzerinde getiriyordum. Burası evden bir fersahın üçte ikisi kadar bir mesafedeydi. Bir gün yine başımda hurma çekirdekleri olduğu halde eve dönerken yolda Hazreti Peygamber'le karşılaştım. Yanında birkaç sahabi vardı. Hazreti Peygamber beni gördüklerinde develerini döktürerek bana yanına gelmemi söylediler. O beni terkisine almak istiyordu. Bense erkeklerle birlikte gitmeye utandığımdan ve Zübeyir'in çok kıskanç biri olduğunu bildiğimden binmedim. Hazreti Peygamber de benim vaziyeti anladıklarından daha fazla ısrar etmediler. Eve geldiğimde kocam Zübeyre yolda başımda çekirdekler olduğu halde gelirken, arkadaşlarıyla birlikte bu tarafa doğru gelmekte olan Hazreti Peygamberle karşılaştım, beni terkisine almak için devesini çöktürdüler, fakat utandığımdan ve bir de senin kıskançlığını bildiğim için binmedim, dedim, bunun üzerine Zübeyr Allah'a yemin ederim ki senin başının üzerinde çekirdek taşıman bana Hazreti Peygamberin terkisine binmenden daha ağır gelir, dedi, bu durumum babam Ebu Bekir bana bir hizmetçi gönderinceye kadar böyle devam etti, artık bundan sonra benim gördüğüm işleri bu hizmetçi görmeye başladı, babam bu hizmetçiyi göndermekle beni adeta kölelikten azat etmiş oldu.